Türkçe Peri Masalları Şehir faresi ve köy faresi Evvel zaman içinde şehirde yaşayan küçük bir fare varmış. Bu fare köyde yaşayan arkadaşının fotoğrafını bulmuş. Ona ziyarete giderek sürpriz yapmaya karar vermiş. Burası gerçekten çok kötü kokuyor. Pis çiftlik hayvanlarının kokusu bu. Yakında arkadaşımın evini bulacağım. Merhaba, benim sevgili arkadaşım. Nasılsın? Çok iyiyim. Sana sürpriz yapmak istedim. Ne güzel bir sürpriz. Köye hoş geldin sevgili arkadaşım. Beni ziyaret etmek için şehirden ta buralara geldiğin için memnun oldum. Arkadaşlar bir süre konuşmaya başlamış. Çok uzun bir yoldan geldin. Yorulmuş olmalısın. Neden gidip yıkanmıyorsun? Bu arada ben de sana bir şeyler hazırlarım ha. Köy faresi çiftliğe doğru yönelmiş. Şehir faresi ellerini yıkıyormuş. Madem öyle, gideyim ve biraz taze sebze çıkarayım. Bu arada ellerini yıkayan şehir faresi bütün suyu bitirmiş. Ah, ne kadar su varmış. Benim şehrim çok daha iyi. Şehir faresi dışarı çıkmış. Çok öfkeliymiş. Gel, dışarıda yiyeceğiz. Senin için güzel bir yemek hazırladım. Köy faresi tatlı patates, taze kırmızı pancar ve turp hazırlamış. Yanında taze süt de varmış. Neden şöyle oturmuyorsun? Köy faresi şehir faresine servis yapmış. Köyde bunları mı yiyorsunuz? Tatsız yiyecekler. Hiçbirinin lezzeti yok. Köy faresi arkadaşını etkilemek için çok uğraşmış ama başarılı olamamış. Yemekten sonra köy faresi şehir faresine çiftliği göstermeye karar vermiş. Ah! Hava ne kadar da temiz. Çiçeklerin kokusunu buradan alabiliyorum. Şu yeşil şeyler nedir? Onlar taze bezelye. Ardından ıslak gübrenin yanına gelmişler. Ah, bu çok pis kokuyor. Benim şehrim çok temizdir. Gerçekten sevgili dostum, yaşam biçiminden ve bu tür yiyecekleri yemekten hiç hoşlanmıyorum. Etrafında bir sürü böcek ve pislik varken yaşamak. Benim şehrime gel, bütün bunları unutacaksın. Yemek için üzgünüm ama yiyeceklerimde kötü bir şey yoktu. Buradaki her şey çok tazedir. Birkaç günlüğüne benimle beraber şehre gelmeni istiyorum. Kendi hayat şeklimi gösteririm. Sana orada peynir, makarna, ceviz ve bir sürü şey yediririm. Kulağa harika geliyor. <gülüyor> çok memnun olacağından eminim. <gülüyor> Şehir faresi gitmek için çantasını hazırlamaya başlamış. Gitme zamanım geldi. Teşekkür ederim. Harika zaman geçirdim. Yakında şehirde görüşürüz. Fareler birbirlerine sarılmış ve el sallamışlar. Birkaç gün sonra köy faresi şehir faresini ziyaret etmek için çantasını toplamaya başlamış. Ne yüksek binalar, parlak arabalar ve ne kadar leziz yemekler yiyeceğim. ...şehre resmen aşık oldum. Oh, bu ne gürültü böyle! Nihayet şehir faresinin evine ulaşmış. Hoş geldin, hoş geldin sevgili dostum. Evime hoş geldin. Şehir faresi köy faresini evinin içine götürmüş. Bir süre konuşmuşlar. Masa evdeki uşak tarafından hazırlanırken, şehir faresi kokuyu almış ve şöyle demiş. Ah, gel sevgili dostum, yemek hazır. Hadi gidelim. Köy faresi heyecanla bu yemeği bekliyormuş. İstediğin kadar ye dostum. Burada peynir, süt, makarna, tost... Fıstık, yağ, pasta ve meyveler var. Teşekkür ederim. Yaşam stilin beni gerçekten çok etkiledi. Galiba burada seninle kalacağım. Yemeğe başlar başlamaz uşak geri gelmiş. Elinde onları kovalamak için bir sopa varmış. Sizi pis küçük yaratıklar hadi hadi gidin buradan. Çabuk kaç saklanmalıyız. Şehir faresi bundan çok utanmış. <gülüyor> Merak etme arkadaşım. O gider gitmez yemeğimizi yiyeceğiz. Masa boşalana kadar dışarıda yürümeye karar vermişler. Gel, her türlü yiyeceği bulabileceğim bir yer göstereyim sana. Ne? Burası neresi? Ünlü alışveriş merkezi. <gülüyor> Koridorda ilerlerlerken... ...tüm hızıyla onlara doğru koşan bir kedi... Kaç! Görmüşler. Acele et! Saklan! Hey! Bu da neydi böyle? Kalbim... ...ne kadar da hızlı atıyor. Büyük şişko bir kedi. Bir dakikaya kalmaz gider. Sessizce bekleyelim. Kedi gittikten sonra... ...marketin içine girmişler. Köy faresi... ...tuhaf bir şey görmüş. Bu da ne böyle? Dikkatli ol, hayır. O bir fare kapanı. E, fare kapanı mı? O da ne? Peki, e, bunu nasıl açıklayabileceğimi bilmiyorum. Ama içindeki peyniri almaya çalıştığın anda... ...içeride kalırsın ve asla dışarı çıkamazsın. Ah, galiba kalp krizi geçiriyorum. Bu benim için çok fazla. Lütfen, bu kadar abartma olur mu? Dikkatli ol, yeter. Peki, bu kadar koşuşturma, sıçrama, korku hissi ve dehşet benim için yeter de artar. Ben buraya bunun için gelmedim ki. Ama... Ben artık kendi evime dönmeye karar verdim. Orası çok daha huzurlu. Bütün bunlar için çok üzgünüm. Kendi bahçemden aldığım taze yiyecekleri yemeği tercih ederim. Güzel yemekler için korku duymak istemiyorum. Lüks bir hayatın içinde sağa sola koşuşturmaktansa basit yaşamayı tercih ederim. Böylece küçük köy faresi evine dönmüş ve hayatının sonuna kadar orada kalmış.